Ekranda gördüğünüz fresk, Vatikan müzeleri içinde yer alan papalık odalarından Stenza della Signatura'nın dört duvarından birini kaplıyor. Bu fresk, Raffaello Santizo'nun en büyük başyapıtlarındandır ve İtalyan Rönesansı'ndaki ruhu en net bir şekilde yansıtan eserlerden biridir. Bu kadar meşhur ve ilginç bir eser olmasına rağmen Raffaello bu freski yaparken hiçbir deneyime sahip değildi ama üstün bir yeteneğe sahip olduğu belliydi. Ve bu yüzden dönemin papası 2. Lülyus onu tek başına bütün papalık odalarını süslemesi için işe aldı. Bu freskin yapımına 1509'da başlandı ve 2 yıl sonra yani 1511'de bütün proje tamamlandı. Bizler her ne kadar buna scuola di athene yani Atina okulu desek de esasında eser Atina ekolu adıyla biliniyor. Peki neden Atina okulu diyoruz? Çünkü Yunan felsefesi genelde Atina felsefesi diye geçer zaten görüldüğü üzere eser bir okulu değil bir meydanı gösteriyor ki bu meydan her ne kadar Yunan filozoflarını içerse de tasarım bakımından Roma sanatını barındırıyor Fresk ile ilgili ilginç olan ayrıntılara birazdan değineceğiz ama önce freskin önemine ve mesajına değinmemiz gerekiyor Öncelikle Atina freski yapılan tek fresk değildi. Papalık dört duvara dört ayrı konuyu işleyen freskler yaptırmıştı. Bunlar şiir freski, hukuk freski ve teoloji freskidir. Hukuk Roma döneminden beri Kikero gibi önemli insanlarla kıymeti ispatlanmış bir alandır. Her politikacı veya felsefeci hukukla mecburen uğraşmıştır. Şiir ise bugün bildiğimizin tam tersine tragedya ve destan yazarlarının uğraştığı bir iştir. İlyada ve Odisea gibi önemli destanlar ve Oidipus'un öyküsü gibi meşhur tragedyalar şiirin konusudur. Teoloji ise zaten bilindiği üzere felsefenin en temel konularındandır ve orta çağda teoloji esasında Tanrı'yı ispatlama çabalarının kilit noktası olmuştur. Ama biz bu videoda felsefe yani Atina okulu freskini çözümleyeceğiz. Belki daha sonra başka videolarda başka fresklerdeki mesajlara da değinebiliriz. Atina freski doğu duvarında, teoloji freski ise batı duvarındadır. Yani bu iki fresk karşı karşıya koyulmuşlardır. Söylediğim üzere bu freskler papanın emriyle yapıldılar. Yani devlet maaşıyla. Bu yüzden felsefe ile teolojinin karşı karşıya koyulması bir tesadüf değil zira Orta Çağ'da bu iki pratiğin zıt olduğu düşünülmüştü din sorgulanmaya açık değildi sorgulamak günahtı felsefe ise tam tersiydi her şeyi sorgulayan her şeyi merak eden bir alandı ama buna rağmen papalık İslam coğrafyasında tekrardan yeşermeye başlamış olan bu akıl faaliyetini görmezden gelemezdi bu yüzden politik bir hamle yaparak Atina okulu freskini çok aykırı görünse de kutsal bir mekanın duvarlarına işlemek zorundaydı. Haliyle bu ekranda gördüğünüz görsel içinde birçok mesaj ve gönderme barındırıyor. Baştan söyleyeyim bu eserde 59 tane figür görüyoruz ama kimsenin adı yazmıyor. Yani şu kişi şudur dendiğini görmüyoruz. Sadece karakterlerin kimliklerini belli eden işaretler koyulmuş ve bu işaretler çok düzenli bir şekilde ve incelikle yerleştirilmişler. Ha elbette freskin içinde kim olduğu açık bir şekilde belli olan kişiler de var. Örneğin ortadaki iki figürün ellerindeki kitaplara baktığımızda bunların Platon ve Aristoteles olduklarını açık bir şekilde görebiliyoruz. Yine çeşitli işaretlere baktığımızda kim olduğunu kesin bir şekilde anlayabildiğimiz başka insanlar da var. Ama genellikle bu tablodaki insanların büyük çoğunluğunun gerçekte kim olduklarıyla alakalı kesin konuşmak pek de mümkün değil. Çünkü bazı karakterlerin birbirinden farklı iki veya üç kişiye atfedilmiş olmaları da mümkün. Ve eserdeki birçok görüntü yani tipleme esasında Raffaello ile çağdaş olan bazı insanların fiziksel özellikleri referans alınarak resmedildi. Zaten bunlardan da video boyunca bahsedeceğim. Yine belirtmek lazım ki bu tablo bin yıldan uzun bir süreci kapsıyor yani buradaki bütün insanlar aynı çağda yaşamadılar. Peki bu fresk niçin önemliydi ve niçin bu şekilde açık bir arka plan kurgulandı? Çünkü birçok ünlü filozof kendi okullarını bazen tapınaklarda bazense bahçe gibi açık mekanlarda kurmuşlardı. Birçokları ise halkın içinde Agora dediğimiz kent meydanlarında ders veriyordu ve her türlü fikri tartışmayı açıyorlardı. Fakat Roma İmparatorluğu Hristiyanlığın devlet dini olmasıyla beraber bu derslerden ve felsefi tartışmalardan rahatsız olmaya başlamıştı. İmparator Theodosius devrinde Theodosius fermanı ile beraber Hristiyanlık dışı düşüncelere gösterilen tahammül askıya alındı ve çeşitli tapınak ve okullar lağvedildi. Hristiyanlık dışı düşüncelere düşman gözle bakılmaya başlanması Mısır hieroglifleri gibi birçok yazının da tarihten silinmesine sebebiyet verdi. Ardından İmparator Justinianus devrinde felsefe okulları tamamen kapatıldı ve dünyanın karanlık çağı başladı. Yok edilmiş veya saklanmış olan felsefe metinlerinden arda kalan bazı yazmalar anca yüzlerce yıl sonra İslam coğrafyasında tercüme faaliyetleri başladığı zaman ortaya çıkarılabildi. Araplar, antik Yunan'dan kalma metinleri Arapça'ya tercüme ettiler ve bu şekilde mirası korumayı başardılar. İşte yüzlerce yıl önce dünyayı karanlık çağa sokan Hristiyanlık, en büyük rakibi olan İslam'ın bu kadar gelişim göstermeye başladığını görünce hem eski ayıbını örtmek hem de çağı yakalamak amacıyla mecburen bazı atılımlar yapmak zorunda kaldı. Böylece Hristiyanlığın gerici olmadığını, Hristiyanlığın da aydınlanmaya başladığını göstermiş olacaklardı. İşte bunun ilk adımlarından biri de şu anda ekranda gördüğünüz özgür düşünceyi ve sorgulamayı sembolize eden Atina okulu freskini papalığın odalarına yaptırmaktı. Bu görselde ayrıca geometri ve matematikten de fayda edildi ve döneminin en üstün teknikleriyle mükemmel bir eser ortaya koyuldu. Sırf perspektif bile bunu gösteriyor aslında ama uzun uzadıya eserdeki teknikleri anlatmak istemiyorum zira sıkıcı olacaktır ve zaten birçoğu sizin de gözünüze çarpmıştır. Resme yerleştirilen karakterler de belli bir örüntüyle konumlandırılmış durumda. Örneğin resmi ikiye böldüğünüzde sol kısımda müzik ve aritmetikle ilgilenmiş olanlar sağ tarafta ise geometri ile ve astronomi ile ilgilenmiş insanlar var. Ayrıca Platon'un tarafında olanlar Platoncu düşünceye yakınken Aristo tarafındakiler de Aristo'ya benzer düşüncelere sahipler. Ayrıca genelde Hz. İsa ile ilişkilendirilen ve ışık tanrısı olarak sembolize edilen Apollon da ruhsallığı ve ilahiliği sembolize eder şekilde Platon tarafında gösterilmiş. Ve buna benzer şekilde genelde Meryem Ana ile ilişkilendirilen Athena, aklı ve erdemleri temsil ettiği için Aristo tarafında gösterilmiş. Bunun haricinde bütün karakterler kendi felsefe anlayışlarından izler barındıracak bir şekilde gösterildikleri için aslında üniversitelerde 4 yıl içerisinde öğretilen felsefe tarihini sırf bu fresk üzerinden bile aktarmak mümkün. Ama ben bunları 4 yıl boyunca anlatmayacağım tabii ki. Zaten kısa süre sonra bir felsefe tarihi serisine başlamayı planlıyorum. Bu yüzden bu videoyla esasında bu seriye giriş yapıyorum. Ayrıca bu videoda yapacağım yorumlar zorlama değiller. Ha elbette video boyunca kendi yorumlarımı, kendi tespitlerimi de aktaracağım ve birçok açıklama yapmaya çalışacağım ama söylediğim üzere bu eser yapıldığından beri 500 yıl geçti. Dolayısıyla bugüne kadar zaten birçok kişi bu eser hakkında konuştu. Örnek vermek gerekiyorsa sanat tarihi ile alakalı ilk eserlerden birini yazmış olan Giorgio Vasari çoğu yanlış olsa da bu fresk ile alakalı birçok açıklama yapmıştı. Her neyse sanırım yeterince ön bilgi verdim. Bence artık eseri incelemeye başlayabiliriz. İlk inceleyeceğimiz karakter Platon. Platon derslerini yürüyerek anlatırdı. Çünkü beden hareketliyken ruhun da hareket ettiğine inanırdı. Bu yüzden bu freskte de yürür vaziyette gösterilmiş. Ayrıca Platon burada kasıtlı bir şekilde Leonardo da Vinci'ye benzetilmiş. Ayrıca görüldüğü üzere Platon her ne kadar yaşlı olsa da Heybetli, kalıplı, geniş omuzlu bir şekilde gösterilmiş. Çünkü Platon esasında bir sıfattır ve geniş demektir. Bu freskte Platon'u elinde bir kitapla görüyoruz. Bu kitap kendi yazmış olduğu Timayos eseridir. Ve kitap dik bir şekilde resmedilmiş. Yani kitap yer ve gök arasında bir köprü oluşturmuş. Ki bu eser öyle rastgele koyulmadı zaten okuyanlar bilecektir. Platon görünmeyenle, teorik olanla ilgilenmiş bir filozoftur ve idealar kuramı ya da formlar dünyası diye bildiğimiz epey metafiziksel bir görüş ortaya atmıştır. Buna göre dünyada var olan her şeyin en mükemmel, en ideal formu başka bir alemde, diğer bir ifadeyle göksel bir alemde zaten vardır. Yani varlık hiçlikten değil mükemmelden gelmiştir. Bütün bilginin kaynağı da gökler yani dünya dışı alemdir. Bu yüzden Platon bu freskte parmağıyla yukarıyı gösteriyor. Çünkü Platon hakikati hem gökten yere indirmiş hem de yerden göğe çıkarmıştı. Zaten üstündeki kıyafetler de buna ve soyut olanla alakalı görüşlerine atıf yapıyorlar. Şöyle ki Platon göksel olanı temsil ettiği ve daha Rahmani bir adam olduğu için üzeri kırmızı ve morla yani ateş ve havayla diğer bir ifadeyle soyut olanla boyanmış Bu arada her ne kadar mor desem de Platon'un üzerindeki renk tam da mor değildir Eflatundur ve ilginç bir şekilde Platon'un İslam coğrafyasındaki adı aynı şekilde Eflatundur Platon'dan bahsedilen her eserde ondan Eflatun diye bahsedilir Bu arada zaten başta söylemiştim ama Platon'un tarafında olan insanların ona benzer şekilde daha göksel daha ilahi düşüncelere sahip olduklarını hatırlatmakta fayda var. Ha, bu insanlardan bazıları Platon'dan çok önce doğdular yani ondan etkilenmiş olma şansları yok ama zaten bundan bahsetmiyoruz sadece düşünsel bir bağdan bahsediyoruz. Çünkü burada bir öğretmen öğrenci ilişkisinden bahsetmiyoruz. Zaten öğretmen öğrenci ilişkisine bakacak olursak Platon'un en meşhur öğrencisi olan Aristoteles'e bakmak yeterli olacaktır. Görüldüğü üzere Aristoteles'in elinde tıpkı Platon'da olduğu gibi bir eser var ve bu eser kendi yazmış olduğu Nikomakhos'a etiktir. Yine gördüğümüz üzere bu eser yatay bir şekilde yerleştirilmiş yani çevreyi, doğayı, dünyayı işaret ediyor. Çünkü Aristo felsefe tarihinde Platon'un zıttını ifade ediyor. Bu arada her ne kadar kitabın başlığında etik yazsa da etika esasında ayrı bir kitap değildi. Başka bir kitabın içindeki bir bölümden ibaretti. Aristo etikle ve politika ile yakından ilgilendiği için bütün bunları kapsayan kitaplar yazmıştı. Bu yüzden ekranda gördüğünüz kitabın tam versiyonu Arapça çevirilerde etik adıyla değil El ilmül Medeni diye biliniyor. Şimdi Aristo temelde Platoncu anlayışa karşıydı. Platon ve Platon gibi düşünenler söylediğim üzere göksel bilginin peşindeydiler. Aristo ve onun gibi düşünenler ise dünyevi bilginin peşindeydiler yani fizik, kimya, astronomi vesaire. Bu yüzden Aristo tam anlamıyla doğa felsefesini temsil ediyor ve bu yüzden bu freskte Platon'un yaptığının tersine parmağıyla yeri gösteriyor. Yani gerçek olan burasıdır, bu dünyadır diyor. Bu yüzden de üzerinde kahverengi ve mavi renkli kıyafetler var yani su ve toprak. Bu da Platon ve Aristo'nun zıtlıklarıyla beraber tek başlarına bütün bir felsefe tarihini temsil ettikleri anlamına geliyor. Ama bu zıtlık bir düşmanlığın göstergesi değil. Tam tersi Aristo, Platon'a gerçekten saygı duyan biridir. Ama felsefeye duyduğu saygı daha büyüktür. Fakat İslam felsefesi zamanında bu gerçek görmezden gelindi. Aristo ve Platon her ne kadar karşıt görüşlere sahip olsalar da Müslümanlar bu kişileri uzlaştırmaya çalıştılar ve ne yazık ki bir felsefe sentezi peşine düştüler. Hatta İslam felsefesi bir yerde Aristo'yu Platon'la barıştırmaya çalışmaktan başka bir şey değildi. Müslümanlar Platon'u daha İslamiyet'e yakın görmüş olacaklar ki ona el ilahi yani kutsal olan demişlerdi. Aristo'yu ise Platon'la çelişmeyeceği şekilde daha ruhani bir adam yapmaya çalıştılar ve ona el muallim el evvel yani ilk öğretmen dediler. Zira Aristo hem ilk felsefe tarihçisidir hem de mantığı kuran kişidir. Aynı zamanda Büyük İskender'in de akıl hocası ve danışmanıdır. Bu arada İslam coğrafyasında Aristo'yu daha dine uygun göstermek amacıyla sahte kitaplarla eşleştirenler de oldu. Sanki Aristo yazmış gibi birçok kitap yazıldı ve bu kitaplar Aristo'yu tamamen Platon'a benzettiler. Kimin yazdığı belli olmayan ve dinden, imandan, kutsal kitapların peygamberlerinden bahseden bazı kitapların başlığına Aristoteles yazdılar ve Aristo'nun hatırasına ihanet ettiler. Bu yüzden de yüzlerce yıl boyunca insanlar özellikle de İslam coğrafyasında yaşayanlar Aristoteles'i yanlış öğrendiler. Şimdi bir iki ayrıntıya daha bakacağız ve diğer filozoflarla devam edeceğiz. Öncelikle Görüldüğü üzere Platon ve Aristo çevrelerinin farkında değiller, sohbete dalmışlar ama çevre onların farkında, birçok kişi onları dinliyor. Tıpkı şu anda olduğu gibi, zira bizler de bu görselde olduğu gibi 2000 küsur yıldır onların kitaplarını okuyoruz, onların söylediği şeyler üzerine tartışıyoruz fakat onlar bundan haberdar değiller. Her ne kadar ölmüş olsalar da felsefeleri ve yazdıkları olabildiğince canlı, Yine karakterlerin tarzına bakıldığı zaman ufak tefek göndermeler yapıldığını görüyoruz. Mesela Platon'un zengin bir aileden geldiği ve birçok akrabasının devlette önemli makamlara geldiği bilinen bir şeydir. Hatta Platon isteseydi bir politikacı olabilirdi. Yani para içinde yüzebilirdi ama o buna rağmen felsefe yapmayı tercih etti. İşte bu yüzden Platon bu görselde mal mülk içinde veya zengin ve şık bir görüntüyle resmedilmedi. Zira o maddiyattan ziyade hakikate kıymet vermişti. Zaten felsefe kelimesi de bilgeliği, hakikati sevmek demektir. İslamiyette de buna hikmet aşkı derler. Aristoysa bariz bir şekilde şık görünüyor. Zira o da son derece varlıklı biriydi ve uzun bir süre saraylarda yaşamıştı. Evet, sanırım bu ikisinden yeterince bahsettik. Şimdi Freste yer alan diğer filozoflara bakmak lazım. İnceleyeceğimiz üçüncü figür Sokrates, Sokrates'i yanındaki insanlara bir şeyler anlatırken görüyoruz yani muhtemelen felsefe yaparken görüyoruz Sokrates bilindiği kadarıyla sabahtan akşama kadar mekandan mekana gezen ve her tuttuğunu sorguya çeken biriydi Sokrates bizim bilge veya filozof diye tanıdığımız aydın diye öğrendiğimiz insanların esasında pek de bilge olmadıklarını Pek de felsefe yapmadıklarını ve çok da bir şey bilmediklerini göstermeye çalışıyordu. Aynı şekilde kendisinin de esasında pek bir şey bilmediğini söylüyordu. Zaten meşhur sözü de şuydu, tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir. Sokrates söylendiğine göre bir gün Delfi Tapınağı'nın kahininden son derece önemli bir kehanet almıştı. Kahin ona dünyada yaşayan en bilge adam olduğunu söylemişti ve Sokrates, Olur mu ya? Ben kim bilgelik kim? Bu yanlış olmalı. Çünkü ben bilge bir adam değilim. Dünyada o kadar insan var. O kadar meşhur filozof var. Ama sen de bir kahinsin yani doğru söylüyor olman lazım. Zira kehaneti tanrı Apollon'dan alıyorsun. Demek ki burada bir problem var. Öyleyse ben gideceğim. Bulabildiğim bütün filozoflarla, bütün bilginlerle tartışacağım. Ve böylece benden daha bilge insanların olduğunu ve ne kadar cahil olduğumu ispatlayacağım. Diyerek insanlarla tartışmaya başlıyor ve enteresan bir şekilde tartıştığı herkesi mağlup ediyor. Platon'un aktardığı kadarıyla Sokrates bu şekilde insanlara bilindiği zannedilen şeylerin esasında bilinmediğini gösteriyor. Ahlak nedir? Erdem nedir? Adalet nedir? Sokrates bu kavramlarla alakalı birçok kişiyle tartışıyor ve bütün felsefe anlayışını değiştiriyor. Hatta bu olaylar gençlerin epey bir ilgisini çekiyor ve tabiri caizse herkes tıpkı bu freskte olduğu gibi Sokrates'in etrafına toplanmaya başlıyorlar. Ve Sokrates her ne kadar bir hocalık iddiasında bulunmasa da birçok öğrenci sahibi oluyor ve bu insanlara bedava ders veriyor. Sokrates'in ders verdiği öğrenciler arasında Platon da vardı. Sokrates'in bu kadar meşhur hale gelmesi ve para karşılığında felsefe dersi veren sofistlerin işsiz kalması bir takım insanların da dikkatini çekti ve Sokrates tanrıları reddetmekle, gençleri yoldan çıkarmakla ve düzeni bozmakla suçlanarak mahkemeye veriliyor. Ardından bu mahkemede tarihin gördüğü en meşhur savunmayı yapıyor ama belakin nihayetinde mahkeme kararıyla idam ediliyor. Böylece Sokrates tarihteki ilk felsefe şehidi oluyor Bu arada ben zaten bu kanalda Sokrates'in ölümü üzerine bir video paylaşmıştım Eğer merak edenler varsa ayrıntılı bilgi için izleyebilirler şimdi dördüncü figürümüze bakalım bu kişi Pythagoras diye de bildiğimiz Pisagor'dur Pisagor bilindiği üzere matematiğe kafayı takmış biriydi o evrenin matematikle izah edilebileceğine inanıyordu ve müzikle de epey yakından ilgilenmişti hatta birçok terimi o bulmuştu bu yüzden de felsefesindeki temeller matematik ve müzikti Ayrıca Pisagor ruh göçü diye ifade ettiğimiz reenkarnasyon benzeri bir inanca sahipti ve bu yüzden de bu freskte metafizeye daha yakın olduğunu göstermek adına Platon tarafında resmedilmişti ama Pisagor Platon'dan çok daha önce yaşamıştı bu yüzden de esasen tam tersi bir şekilde Platon'un Pisagor'dan etkilenmiş olması ihtimali epey bir yüksek Zaten Platon'un bazı fikirleri gerçekten de Pisagorcu fikirlerle epey bir örtüşüyor Devam edersek Pisagor antik Yunan'daki en etkili kişilerden biriydi ve hatta kendine bir tarikat kurmuştu Bu tarikatın şeyhi olmuş ve tanrıymışçasına tapılmıştı fakat tarikat fazla kuvvet kazandığı zaman devlete tehdit oluşturacak bir addeye gelmişti ve bu yüzden çıkan bir iki isyandan sonra bütün Pisagorcular öldürülmüştü. Haliyle Pisagor'da kaçmak saklanmak zorunda kalmıştı. Ama zaten kanalda Pisagor'la alakalı bir video paylaşmıştım ve orada bunlara ayrıntılarıyla değinmiştim. Bu yüzden burada kısa geçeceğim. Merak edenler o videoyu izleyebilir. Pisagor tıpkı Musa peygamber gibi 10 ilke belirlemişti ve bu ilkeler Pisagor'un müritleri tarafından tartışılmaz bir şekilde kabul edilmişti. Bu sebeple Pisagor'un önünde 10 tane nokta bulunuyor. Bu noktalar 10 emrin yanında dualiteyi temsil ediyorlar. Bunlar sırasıyla şöyle. Sonlu ve sonsuz, tek ve çift, bir ve çok, sağ ve sol, erkek ve dişi. Hareketli ve hareketsiz, eğri ve doğru, aydınlık ve karanlık, iyi ve kötü, kare ve dikdörtgen. Evet devam ediyoruz. 5. figürümüz Pisagor'un tam karşı tarafında konumlandırılmış olan Öklit. Öklit Aristo tarafında gösterilmiştir ve kendisi de Pisagor gibi matematikle ilgilenmiştir. Ayrıca Öklit geometrinin kurucusudur. Kendisi meşhur İskenderiye kütüphanesinde çalışmış ve bilimsel açıdan kıymeti olan birçok iş ortaya koymuştur. Öklit kesinlikle bir tarikat kurmamıştır veya Pisagor gibi ruhsal şeyleri formüllerine alet etmemiştir. Bu yüzden bu iki karakterin birbirine zıt bir şekilde yerleştirilmeleri ve aynı konuma koyulmaları epey makul bir göndermedir. Şimdi görüldüğü üzere Öklit de tıpkı Pisagor gibi çevresindeki insanlara bir takım formüllerle, ve sembollerle bir anlatım yapıyor elindeki pergel yardımıyla geometrik bazı şekiller çiziyor ve işine tamamen odaklanmış görünüyor fakat buradaki öklit görüntüsü gerçek öklide ait değil yani gerçek öklit bu şekilde görünmüyordu öklit burada Rafael'in bir arkadaşı olan mimar Bramante'ye benzetildi zira de Saint Peter katedralini tasarlamıştı ve tasarımında öklitten epey bir fayda etmişti bu yüzden de katedralinde geometrik şekillere epey bir yer vermişti. Size videonun başlarında buradaki birçok karakterin esasında böyle görünmediğini buradaki görüntülerin Rafael'in çağdaşlarına benzetildiğini veya önemli insanlar referans alınarak yapıldığını söylemiştim. Öklid bunlardan biriydi şimdi inceleyeceğimiz karakter de yine bu türden bir örnek. İnceleyeceğimiz kişi Heraklitos. Heraklitos'a baktığımızda onun kişilik bakımından ona çok benzeyen Michelangelo'ya benzetildiğini görüyoruz. Ha, bu arada Heraklitos figürü bu esere sonradan eklenmiştir. Ve Heraklitos'un pozu Sistin Şapeli'ndeki Işaya peygamberin pozu referans alınarak verildi. Heraklitos da bu eserde tıpkı diğer figürler gibi kendisini tamamen özetleyen bir konuma yerleştirildi. Kısaca özetlemek gerekirse Heraklitos ağlayan filozof veya karanlık filozof adıyla biliniyor. Çünkü hayatı boyunca topluma uyum sağlayamamış, kimseyle iyi anlaşamamış ve yalnız yaşamış biriydi. Ölürken de yalnız ölmüştü. Ve bu tür şeyleri sırf buradaki görüntüsünden bile anlamamız mümkündür. Çünkü freske baktığımızda diğer bütün insanlar başka insanlarla konuşuyorlar. İnsanlar Platon'la, Aristo'yla, Pisagor'la veya Sokrates'le yani diğer insanlarla ilgileniyorken, Heraklitos kimseyle ilgilenmiyor yalnız başına bir köşede oturmuş bir şeyler düşünüyor yazdığı metinlere baktığımızda Heraklitos'un aforizma yazdığını anlaşılması zor bir dil kullandığını ve daha sonra Nietzsche gibi ünlü filozoflara fikir babalığı yaptığını görüyoruz Yani Heraklitos her ne kadar yalnız olsa da felsefe tarihi onu yalnız bırakmamış öyle ki kendini bu çizimde yer bulmuş Şimdi freskimizdeki ilgi çekici başka bir karaktere bakalım. Yedinci figürümüz Aristo ve Platon'un önüne tam olarak hangi görüşe yakın olduğu anlaşılmayacak şekilde yerleştirilmiş. Ve görüldüğü üzere merdivenlere berduş gibi uzanmış. Millet iner mi yürür mü yol mu engelliyorum yoksa burada rahatsızlık mı veriyorum diye düşünmemiş. Oturmuş elindeki sayfaları incelemeye başlamış. Yani son derece vurdum duymaz birinden bahsediyoruz ki tahmin etmek zor değil. Bu adam Sinoplu Diyojen. Diyojen toplumdan uzaklaşmayı seçmiş ve bir fıçı içinde yaşamaya başlamış bir adamdı. Mala, mülke hiç kıymet vermeyen ve özellikle bunlardan uzak duran biriydi. Çünkü Diyojen'e göre bilge kişi kendi kendine yetebilen kişidir. Erdem'in en büyük armağanı kişiyi özgürleştirmesidir. Böyle bir kişi bütün isteklerinden sıyrılacağı için insandan ziyade tanrıya benzeyecektir. Çünkü insanda ihtiyaç ne kadar az olursa, keyif de mutluluk da bir o kadar artacaktır bu yüzden dünyadan ziyade hakikate önem vermek gerekir ama bunu Platoncu bir mantıkla değil sadece doğrusu bu olduğu için yapmak lazımdır yani bakınca bir yerde mantıklı ama Diyojenin bu kadar varoş ve rahat yaşaması elbette ki insanları rahatsız etmişti Zira Diyojen tuvaletini hayvanlar gibi ulu orta herkesin içinde yapacak hale gelmişti. Bu yüzden de halk ona köpek Diyojen diye sesleniyordu. Ki bu ismi esasında halkın vermediği, Diyojen'in kendi kendine bu lakabı taktığı yani bunu bile önemsemediği yönünde bilgiler veren kaynaklar vardır. Öyle veya böyle Diyojen'in gerçekten de gamsız olduğunu biliyoruz. Hatta Diyojen çok da tın lafının vücut bulmuş haliydi de diyebiliriz. Söylendiğine göre Diyojen sadece bir fıçı ve bir çanakla geziyordu. Fakat bir gün bir çeşme başında avcıyla su içen bir çocuk gördü ve çocuğun suyu çanak yardımı olmadan içtiğini görünce bu çocuk bana bir eşyamın fazla olduğunu gösterdi demiş ve elindeki çanağı atmış. Böylece o günden sonra elleriyle su içmeye başlamış. Ayrıca Diyojen söylendiğine göre Büyük İskender'i bile ciddiye almamış. Hikaye şöyle. Büyük İskender felsefeye meraklı ve filozoflara değer veren bir hükümdardı. Diyojen ise, kinik felsefesi diye ifade ettiğimiz uyumsuz bir görüş yaratmıştı ve epey popülerite kazanmıştı. Bu yüzden İskender, Korint'e geldiğinde Diyojen'i ziyaret edip bir isteğinin olup olmadığını sormak istemişti. Nihayetinde bir ağacın dibinde uzanmış olan Diyojen'in karşısına gelip de dile benden ne dilersen dediğinde ise Diyojen, ''Gölge etme, başka ihsan istemem.'' demiş ve İskender'in teklifini küçümsemişti. Bu cürrete anlam veremeyen İskender tam cevap verecekken Diyojen, işaret parmağıyla güneşi göstererek, benden bana veremeyeceğin şeyi esirgeme.'' demişti. Böylece İskender, hem makamının bir şey ifade etmediğini görmüş, hem de her şeye kadir olmadığını anlamıştı. Ve rivayete göre İskender, kızmak bir yana daha sonra bu olayla alakalı, eğer ünlü bir imparator olmasaydım, Diyojen olmak isterdim demişti. Gerçi aynı hikayeyi Ömer Hayyem için de anlatıyorlar ama hikaye orijinalde Diojen'le alakalı. Evet, şimdi iki figüre birden bakacağız. 8. figürümüz Batlamyus, 9. figürümüzse Zerdüşt olacak. Bu kişiler karşı karşıya koyulmuşlar ve ellerine de birer küre verilmiş. Batlamyus yani Yunancasıyla Ptolemeos bir coğrafyacı ve matematikçiydi, ayrıca birçok harita çizmişti yani yer küreyle uğraşmıştı. Bu yüzden de çizime baktığımızda elinde bir yer küre tuttuğunu görüyoruz. Fakat bu Batlamyus'u yani Ptolemeus'u başka bir Ptolemeus'la karıştırmamak lazım. Çünkü bu hata çok yapılıyor. Benim Mısır tarihi videolarımı izleyenler bilecektir. Büyük İskender Mısır'ı fethettikten ve öldükten sonra Mısır, İskender'in bir generali olan savaşçı lakaplı Ptolemeus'a kalmıştır. Ptolemeos bir hanedan kurmuş ve 300 yıl devam edecek olan bir geleneğin temellerini atmıştır. Soter yani kurtarıcı adıyla bildiğimiz birinci Ptolemeos'tan sonra bütün krallar Ptolemeos adını aldılar. Bu Ptolemeos İskenderiye Kütüphanesi'nin de inşaatını başlatmıştır. Dolayısıyla epey meşhur ve önemli bir insandır. İşte bu yüzden az önce bahsettiğimiz ve coğrafyayla uğraşan bilim adamı Ptolemeos, Zaman zaman Kral Ptolemeos da karıştırılabiliyor. Hatta Raffaello bile bu hataya düşmüş ve bu yüzden burada gördüğümüz bilim adamı olan Ptolemeos'u kafasında bir taçla resmetmiş. Ama muhtemelen bu hata Raffaele değil danışmanlarına ait. Çünkü Rafael bir felsefe veya dünya tarihçisi değildi. Bu freski yaparken birçok tarihçiden birçok teologdan ve birçok kütüphaneciden yardım almıştı. Fakat orta çağda bu Ptolemeoslar arasındaki ayrım pek bilinmediği için kimse onu bu konuda uyarmamıştı. Zira Antik Mısır hakkındaki çalışmalarımız 18. yüzyılda Napolyon'un Mısır'ı fethetmesiyle ve Rosetta taşının tercüme edilmesiyle başladı. Bu yüzden antik dünyayla alakalı birçok şey daha yeni öğrenildi. Yani Raffaello böyle bir hataya düştüğü için suçlu değil. Ha 10. yüzyıldan kalma bir takım metinlerde özellikle bu iki Ptolemeos arasındaki farka değiniliyor ve sakın ha bunları birbirine karıştırmayın diyen uyarılar görüyoruz ama neticede hiçbirimiz dünyadaki bütün kitapları okuyacak kadar uzun yaşamıyoruz bu yüzden bu ayrıntının atlanmış olması gayet doğaldır Zarasutra'ya yani Zerdüş'te gelirsek onun bir astronom olduğunu hatta dini bir lidere dönüştürüldüğünü ve yazdığı eserlerin kutsallaştırıldığını biliyoruz işte bu yüzden Zerdüşt elinde göğü tutuyor. Zerdüşt'le alakalı söyleyecek pek de bir şey yok aslında. Bu yüzden tam yanlarında duran başka bir figüre bakacağız. Ünlü ressam Apelles. Ama burada Apelles'i anlatmayacağım çünkü bu figürün olayı farklı. Burada Apelles freski yapan kişiye benzetilmiş. Yani Rafael'e. Rafael kendisi de bir ressam olduğu için kendi görüntüsünü bir ressam olan Apelles'e entegre etmiş. Ve görüldüğü üzere Rafael diğer karakterlerin yaptığı gibi başkalarıyla ilgilenmemiş. Direkt bizimle ilgilenmiş. Bu yüzden de resmin tam anlamıyla dışına yani bize doğru bakmış. Ve freskimizde buna benzer başka bir karakter daha var. Tam anlamıyla bize bakmasa da daha uzaklara doğru bakan ve diğer insanlarla ilgilenmeyen bir karakter görüyoruz. Bu kişi aynı zamanda resimdeki tek kadın akademisyen yani İskenderiyeli Haypafya. Hypatia matematikte ve astronomide bir uzmandı fakat Hypatia bu görselde kendi görüntüsüyle resmedilemedi çünkü Hristiyan camiası henüz kadınlara saygı gösterecek kadar ilerlememişti bu sebeple Raffaello bir sıkıntı yaşamamak için Hypatia'yı kalabalığın ortasına yerleştirmişti ve tipini de papanın yeğenine benzetmişti devam edersek 12. figürümüz son derece özel bir figür çünkü bu kişi bu resimdeki tek Müslüman. Biz onu İbn Rüşd diye biliyoruz. İbn Rüşd görüldüğü üzere Pisagor'un arkasına yerleştirilmiş. Zira daha önce de söylediğim üzere Yunan eserleri Arapça'da tercüme edilmişti ve Arapların da felsefede büyük bir payı vardı lakin en önemli payları antik çağlardaki önemli filozofların görüşlerini devam ettirmeleriydi. Örneğin İhvan-ı Safa tamamen Pisagorcuydu. İbn Rüşdün de İslam camiası açısından ve felsefe tarihi bakımından epey önemli katkıları olmuştu. Öyle ki İbn Rüşd 28 adet felsefe, 20 adet tıp, 8 adet hukuk, 5 adet teoloji, 4 adet de dil bilgisi kitabı yazmıştı. Tabii ki bunların haricinde müziğe veya şiire dair de bir takım eserler bırakmıştı ve bunlar da daha sonra başka insanlar tarafından kullanılmıştı. Yani esasında İslam felsefesi dediğimiz zaman aklımıza Gazali'nin değil İbn Rüşdün gelmesi gerekiyor. Zira Gazali felsefeye ket vurmuşken İbn Rüşd önünü açmaya çalışmıştır. Örneğin Ariston'un eserlerini Latinceye çevirmiştir ve bu sayede yok olmalarını önlemiştir. Bu gibi önemli katkıları sayesinde İbn Rüşd Batı Rönesansına bir bakıma ön ayak olmuştur. Zaten bu yüzden bugün Barcelona Üniversitesi'nde veya Kordoba şehir surları gibi birçok yerde i̇bn Rüşt'ün heykelleri var. Her neyse Bundan sonraki karakterlere çok kısa değineceğim Çünkü video uzuyor Ve sıkmak istemiyor Zaten dediğim üzere bir felsefe tarihi serisine başlayacağız Ve orada herkese teferruatıyla değineceğiz 13. figürümüzün kim olduğu ile alakalı Net bir bilgimiz yok Bu kişi alkibiya deste de olabilir Büyük İskender de olabilir. Ne için Alkibiades olma ihtimali var? Çünkü Sokrates Alkibiades'ten epey bir hoşlanmıştı ve birçok yerde ondan övgüyle bahsetmişti. Bu sebeple tam karşısına koyulması mantıklı olurdu. Ama bu kişi Büyük İskender de olabilir. Çünkü İskender Aristoteles'ten felsefe eğitimi almıştı. Ama dediğim gibi kesin bir şekilde bilmiyoruz. 14. figürümüz Parmenides. Parmenides Heraklitos'un zıttıydı yani diğer bir deyişle Platon ve Aristo'da olan çekişme Parmenides ve Heraklitos arasında da vardı. Bu yüzden de Parmenides Heraklitos'un hemen dibine yerleştirildi ve ona sırtı dönük bir şekilde resmettirildi. Bu arada Parmenides metafiziği ortaya koyan ilk filozoftu. Fakat Parmenides'teki metafizik anlayışıyla Aristoteles'ten sonra ortaya çıkan metafizik kavramı birbirinden farklı. Şöyle ki Aristoteles birçok konuyla ilgili birçok kitap yazmıştı ve o öldükten sonra yazdığı metinler derlendiler ve sıraya koyuldular. Özellikle de politika ve etik kitabı kadar fizik kitabı da son derece popülerdi. Lakin fizik dışında yazdığı şeyler de vardı ve bunların hangi kategoriye koyulacağı konusunda net bir karara varılamamıştı. Bu yüzden de bunlar fizik kitabının arkasına eklendiler. En sonundaysa bu derlemelere ta metafizika, yani fizikle ilgili olan şeylerden sonra gelen şeyler ismi verildi. Yani o zamanki metafizik anlayışıyla şimdiki metafizik anlayışı arasında büyük bir anlam farkı var. Devam ediyoruz. 15. figürümüz ünlü Tıraş Donatello'ya benzetilen Plotinus. Plotinus da felsefe tarihi bakımından epey önemli bir yer kaplıyor ama onu tam anlamıyla anlatabilmem mümkün değil çünkü hem Platon'dan hem de Yeni Platonculuk gibi birçok şeyden bahsetmem gerekiyor bu yüzden burayı geçiyorum. 16. figürümüz sol tarafa yerleştirilmiş ve kafasında bir taçla resmedilmiş olan Epikuros, yani Epikür. Epikür zevke sefaya epey önem veren biriydi yani tam anlamıyla hedonisti ve krallar gibi yaşamıştı. Bu yüzden bu görüntü ona gayet yakışıyor. Tabii epikürün de tipi burada gördüğümüze benzemiyordu aslında. Bu görseldeki epikür tiplemesi Vatikan kütüphanecisi olan Tommaso Ingrami'ye benzetildi. Evet. Artık herhangi bir model çözümlemesi yapmayacağım. Sadece ufak bir iki ayrıntı vererek videoyu bitireceğim. Öklid'in arkasında bacak bacak üstüne atıp yazı yazan genç adı sanı olmayan birisi ve bu vatandaş özgür düşünceyi ifade etmesi amacıyla koyulmuş Zira görüldüğü üzere çevresindeki herkes bir şeyle ilgileniyor ve yanındaki figür de yazdığı şeylere dikkatli bir şekilde bakıyor yani sorgulamak okumak ve yazmak herkese serbest Ayrıca freske genel baktığınızda öklit pergel tutuyor Pisagor formül yazıyor Zerdüşt ve Batlamyus Ellerinde küreyle gösteriliyor ve Aristo ile Platon da birer kitap taşıyorlar. Hatta Diyojen bile elinde bir sayfayla gösteriliyor. Ama Sokrates'in elinde hiçbir metin veya hiçbir alet görmüyoruz. Çünkü Sokrates yazmaya karşıydı. O yazmanın aklı dondurduğuna inanıyordu. Ona göre en iyi öğrenme ve öğretme yöntemi konuşmaktı. Yani diyalog kurmaktı. Bu yüzden Sokrates sürekli konuşurdu. Hatta mahkemeye çıktığında idam edilmekten kurtulabileceği halde susması yeterli olduğu halde kendini kurtarmak yerine konuşmaya laf sokmaya ve inandığı şeyleri haykırmaya devam etti. Bu yüzden de Platon ve diğer insanların Sokrates'le alakalı yazdığı şeylere baktığımızda Sokrates her seferinde bir diyalog kuruyor ve hakikatin peşinde gösteriliyor. Her neyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond, diğer videolarda Görüşmek üzere.